Günaydın. Cuma sabahına Türker Baltacı'nın kampanyasıyla başlıyoruz. Baltacı kampanyasında Başbakanlık İçişleri Bakanlığı Gelirler İdaresi'ne sesleniyor. Diyor ki, fahiş pasaport harçlarının düşürülmesini istiyoruz. Bilindiği gibi ülkemizdeki pasaport, vergi ve harçlı bedelleri dünya standartlarına göre çok yüksek bir seviyede bizler seyahat özgürlüğümüzü yaşayabilmeyi umut ediyoruz Gençlerimizin dünyayı gezme hayalleri bu harç ve vergiler yüzünden suya düşüyor. Yetkili mercilerin bu konuda adım atacağını umuyor, sabırsızlıkla bekliyoruz demiş kendisi. Ve Meryem Yıldız'ın kampanyasıyla devam edelim. Yıldız Sağlık Bakanlığı'ndan ebelerin, anestezilerinin ve paramediklerin de iş yeri hemşiresi unvanı alması talebiyle bir kampanya başlatmış. Diyor ki her yer ortalama yasa gereği onlarca iş yeri yüz binlerce İş yeri hemşiresi aramakta ve bu unvanı alabilmek için sadece hemşireler atandılar ve diğer sağlık personellerinden başvurular beklenmekte ancak her sağlık personeli ya da eczacılar eğitimle bu unvanı almaya hak kazanmalı ve desteğinizle bu değişime ortak olmalısınız diyor. Yıldızchange.org'da sizlerin imzasını beklediği bu kampanyasında. Ve bu hafta Adana'da büyük tartışma yaratan bir konu üzerine açılan kampanya ile devam ediyoruz. Adana'da ne var başlığı altında açılan kampanyaya kulak verelim. Dünya rakı günü durdurulamaz. Ülkemizde satışı yasak olmayan, devletin tekeliyle üretilip satılan ve vergisini tıkır tıkır ödeyerek aldığımız rakı, sabahları işe giderken kahvaltı niyetine yüzyıllardır Çukurovalı'nın midesine indirdiği ciğer. Bir araya gelinse de gelinmese de yöre insanın hemen hemen her hafta sonu gerçekleştirdiği bu aktiviteler, yılda bir defa bütün bir vücut olarak armoni içinde hiçbir kavga gürültü olmadan Türkiye'nin her köşesinden katılımlarla Dünya Rakı Festivali başlığı altında gerçekleşmektedir. İster Rakı Festivali deyin ister Dünya Çukurovalılar Günü deyin fark etmez. Biz kültürümüzün ismine kafayı çok da takmadan devam ettireceğiz. Sanayisini bitirdikleri tarımına sekte vurdukları bu topraklarda yaşayan insanlara bir sekte de Dünya Rakı Günü'nü yasaklayarak vurmak niyetindeler. Türkiye'nin hatta dünyanın birçok yerinden turistlerin katılımıyla gerçekleşen Dünya Rakı Festivali sadece eğlence ve kültürel olarak değil aynı zamanda ekonomik olarak da engellenemez. Hepimiz oradayız. Ne çevremize ne birbirimize zarar verdik bizler içmesini bildiği kadar medeniyeti de bilen insanlarız İçene değil içmeyene bakın Ayran da bizim Şalgam'da Rakı'da bizim Kebap'ta Adana'mıza ait bu festivalin durdurulmasını istemiyoruz diyen kampanyaya bu zamana kadar 2500'den fazla kişi imzalarıyla destek olmuş. Şimdi yine Adana'daki Rakı festivaliyle ile ilgili açılan ancak konunun karşıtı olan bir kampanyaya yer verelim. Açık bir platform olan Change.org'da farklı görüşten kampanyaların yer alması toplumsal değişim ortamının sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Şimdi Asım'ın nesli Kültür ve Sanat Derneği'nin kampanyasını dinliyoruz. Bakalım onlar bu konuda ne demişler. Uyuşturucu maddeler ve alkollü içecekler hem dini esaslarca hem de uluslararası kaydeler çerçevesinde hem de mevcut Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre teşviki men edilmiş olan ve gençlikten uzak tutulması gerekli görülen zararlı alışkanlıklar arasındadır. Dinimiz Kur'an-ı Kerim'in Maide Suresi 90. ayetinde Ey iman edenler! içki, kumar, dikili taşlar, putlar ve fal okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz diye emir buyurmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın gençliğin korunması başlıklı 58. maddesine göre de devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır denilmektedir. Medyaya düşen bazı haberlere göre Adana'da 12-13 Aralık 2015 tarihlerinde Rakı Festivali adlı bir etkinlik düzenleneceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Adı geçen festivalin gerçekleşeceği mekanında Adana'nın manevi atmosferinin yüksek bir noktada seçilmiş olması ve ayrıca bahse konu mekanın tarihi bir caminin ve bir imam hatip okulunun yakınında olması oldukça manidardır. Adana'nın varoş mahallelerinde uyuşturucu müttelası gençlerin sayısının her geçen gün artmış olduğu bilinen bir gerçektir. Buna mukabil Asım'ın Nesli Derneği olarak bizim de içinde bulunduğumuz pek çok sivil toplum kuruluşunun önleyici ıslah çalışmaları da maalesef yetersiz kalmaktadır. Devletin ve sivil toplum kuruluşlarının bu kadar yoğun bir çaba içinde engel olmaya çalıştığı bir alanda gençleri zararlı alışkanlıklara özendirme potansiyeli yüksek olan böylesine çirkin bir etkinliğin Adana'da gerçekleştirecek olması ülkemizin geleceği olan gençlerimizin, Açısından büyük bir talihsizliktir. Bahse konu etkinlik geçtiğimiz yılda düzenlenmiş ve çok çirkin tablolarla karşılaşılmıştır. Üstelik böylesine çirkin ve ifsat eylemine geçtiğimiz yıl Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı da lojistik destek sağladı. kamuoyunca konuşulmaktadır. Bu durum ise olayın vahametini ikiye katlamaktadır. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin hiç olmazsa bu yıl aynı hatayı tekrar etmeyeceğini ve adı geçen iğrenç etkinliğe destek vermeyeceğini umuyoruz. Tüm sivil toplum kuruluşlarımızın bu konuda özel bir hassasiyet duygusu içerisinde olduğunu düşünüyoruz. Toplumun sağlıklı gelişimine ket vuran nesli ve akıl emniyetini ortadan kaldırmaya teşebbüs niteliğindeki bu girişimin bir an evvel sona erdirilmesi için başta devlet yetkilileri olmak üzere herkes üzerine düşen sorumluluğu ortaya koymalı ve bu milun etkinliğe engel olunmalıdır. Bahse konu etkinlik iptal edilmelidir demiş Asım'ın nesli Kültür ve Sanat Derneği. Bu kampanya ise şu ana kadar 541 kişi imzalamış. Her iki değişik açıdan kampanya platformda devam ediyor. Bakalım Adana'da bu festival düzenlenecek mi yoksa düzenlenmeyecek mi? Memur atamaları ile ilgili başlatılmış bir kampanyayla devam edelim. Aynur Aka bahsediyor. 2015 2 memur atamasına çok az olması nedeniyle sesimizi Başbakanlığa duyuralım. 3,5 milyon memur adayının beklediği kasım atamasını yazık ki 2159 alımla adayları hayal kırıklığına uğrattı. Sizin de desteğinizde sesimizi başbakanlığa duyurabilirsek en azından 2015 yılı içine ayrılan 9 bin kadronun verilmesini sağlayabiliriz. Öğretmenler gibi memur adayları da mağdur ve bu mağduriyetin giderilmesi en azından gecesini gündüzüne katıp yüksek puan alan arkadaşların atanmasını sağlayabilirsiniz. Lütfen yardımcı olun ve dilimize ses olun diyor Akar Change.org'daki bu kampanyasında. Ve geldik son kampanyaya. Cuma gününü bu kampanyayla bitirelim. Kadir Akkaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyor. Diyor ki sokak hayvanları günlük bakımı için her ilçeye görevli personeller oluşturulsun. Sokak hayvanlarının günlük yiyecek içecek ihtiyaçlarının karşılanması için tüm ilçelerde görevli personel atamaları yapılsın. Hem sokak hayvanları aç kalmamış olacak hem de yeni iş istihdamı olacaktır demiş Akkaya. Bu önerisine katılıyorsanız siz de